Korsan Kaset devam ediyor. İyi akşamlar Noor Radyo dinleyicileri. Çarşamba akşamında tekrar Korsan Kaset'te birlikteyiz. Ben Başak Tunçer ve bugün stüdyoda diğer iki programcı ile birlikteyiz. Ben Berk Göbekçoğlu. Ve ben Serhat Koç. Bu çarşamba akşamında da bilgiye ve ilerleyelim. İnternet özgürlüğüne dair her şeyle Korsan Kaset'te sizlerle birlikteyiz. Bu akşam aslında ülkenin çok fazla gündemi var. Biz de biraz bu gündemi, biraz bilgi ve internet özgürlüğünü bir yandan da ülkenin bu sıcak gündemini takip etmek için sohbet edeceğiz Serhat ve Berk'le birlikte. Evet aslında e, en sıcak gündem maden kazası, maden facia aslında. Kazası demeyelim onu. Kaza evet. değil aslında evet bir facia. Ne enteresan Ve... değil mi? Kelimeler üzerinden bile şey yapılıyor yani algı yönetimi yapılmaya çalışılıyor. Bir kanalı ee... açıyorsun kaza yazıyor, birinde facia yazıyor, birinde cinayet yazıyor. Burhan Kuzu diye bir abimiz var biliyorsunuz, hukukçu evet. kendisi. O da doğal afet dedi. <gülüyor> Herhalde evet son noktayı koydu ama... E bir e, iş cinayeti oldu yine e, ülkede e, ve bir de valide bağ korusunda yaşananlar var yine en sıcak gündemlerden ikisi e, tabi bu sırada siz de bize twitter'dan e, korsan kaseteşte ile ve e, aynı zamanda e, korsan parti e, twitter hesabından da ulaşabilirsiniz e, görüşlerinizi fikirlerinizi ya da sorularınızı bize iletebilirsiniz evet başlayalım isterseniz başlayalım. Yani ben en son şeyi gördüm hani sondan başlayacak olursak e, Soma'da yaşanan e, cinayette e, hayatta kalabilen insanlar, Somalı işçiler de e, Ermenek'e son yaşadığımız e, cinayetin olduğu yere 18 İşçi hala kurtarılmayı bekliyor hükümetin iddiasına göre ama bazı uzmanlar tabii çoktan onlardan umut kesmeniz gerektiğini söylediler. Somalı işçiler oraya gitmek istediler. hani Hem orada bulunmak için manevi olarak hem de yardım etmek için ama durdurular polis tarafından otobüsleri ve ulaşmaları engelleniyor Ermenek'e. Bu da enteresan bir şey son gördüğüm olaylardan bir konu hakkında. E, tabii bu da aslında yine bilginin özgürlüğüne gidiyor. E, e, bizim her zaman dile getirdiğimiz bilginin e, bilgi alma e, özgürlüğünün önüne geçiliyor. Yani bugün bundan. ben oraya gitmeye çalışsam gazeteci bile olsam yine aynı Kobane'de yaşananlarda olduğu gibi e, birçok gazeteci ve fotoğrafçı arkadaşımızla konuştuğumuzda bu tür olayların yaşandığı yerlere gayet o anda oradaki görevli polis veya asker tarafından kendi inisiyatifleri çerçevesine sokulmadıklarını, hiçbir şekilde basın kartlarının geçmediğini falan duyuyoruz insanlardan. Yani bu yandaş medyanın ya da sorumluların, yetkililerin bize ilettiği rakamlarla yetinmek, ilettiği bilgilerle yetinmek anlamına geliyor. Aslında yine az önce dediğimiz gibi bilgi alma özgürlüğümüzün önüne konulmuş önemli bir engel olarak da karşımızda. Ee, yani aslında bu noktada Söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi de e, işçi ölümlerine e, Hakim olamayan Ve bunun önüne geçemeyen devletin Toplumun e, bilgi alma e, imkanını Kısıtlamak ve bunu kontrol altında Tutmak için harcadığı Olağanüstü çaba e, Aslında takdire değer Yani <gülüyor> e, Çok büyük çaba sarf ediliyor Ve Bilmiyorum ben sadece saygı duymakla yetinebiliyorum. <gülüyor> Değil mi? Yani şeffaf bir hani bu tür o insan kaç kişinin öldüğünü ee, bu süre zarfında mesela veya Türkiye'nin hani en azından sayılabilir istatistik yılından itibaren mesela 1950'lerden itibaren kaç kişinin öldüğüne dair hiçbir bilgi yok bunları ama gazeteciler özellikle hani haberlere hakim oldukları için toplayıp bunları kendi yazılarında ele alabiliyorlar ben de öyle bir yazıdan bilgi aldım yılda hani son 10 yıl için konuşuyoruz ortalama yılda 1500 işçi cinayetinin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz şu anda biz. Bunların yaklaşık geçen yıl 350 tanesi madenlerde e, yaşamlarını yitirmişler ve işin kötü tarafı bunların aynen şu anda söylediğimiz gibi tamamen bir sayı olarak rakam olarak değerlendiriliyor olması hepsinin birer ailesinin olduğunu dahi Düşünülmüyor olması. Evet e, kayıplar bütün gün konuştuğumuz üzere sabahtan beri bunu konuşuyoruz zaten aramızda e, kayıplar aslında bu kadar basit değil e, kaybettiğimiz can e, insan canından bahsediyoruz ama e, sahip olduğumuz hiçbir şeyin, hiçbir canın, hiçbir varlığın kıymeti olmadığı için özellikle bu zamanlarda Valide da e, bu anlamda ele alabiliriz. E, i̇nsan canı gibi ağaç e, varlığı da e, ülkemizde değeri bilinmeyen varlığı reddedilen e, değerlerden bir tanesi. E, ve Valide Bağ'da da bu yüzden hala daha orada nöbet tutan insanlar var. E, bizim de tabii ki kalbimiz ve e, yanlarında olamasak da e, manevi olarak desteğim onlarla birlikte yani e, bu noktada Valideba savunmasında veya Valideba direnişinde e, oradaki insanların can güvenliğinin olmayışı da e, bence konuşulması gereken e, sorunlardan bir tanesi ağaçları korumak isteyen betonlaşmaya karşı ağacı savunan insanların her an e, bir saldırı tehdidi altında bulunması ve e, bu saldırının bizi korumakla görevli e, kağıt üstünde bir savunmakla görevli kolluk kuvvetleri tarafından yapılabilecek olması e, Bence ciddi manada üstünde durulması gereken evet, bir başka yani merak unsuz. ediyorum hiç hayatınızda polis sizi korudu mu böyle bir şey yaşadınız mı Aa, Hayır herhangi bir şekilde yani Çünkü benim çevremde de şöyle bir kanaat var Hani polisi aramak zaman kaybı yani bir şey oluyor mesela mahallede bir kapkaç olayına denk geldiniz vesaire. Bir hırsızlık gördünüz. Yani polisi aramak zaman kaybı. Bir gün biz bunu denedik. Gerçekten de sesler geliyordu. Bir Göremediğimiz bir açıda bir adam bir kadını dövüyordu büyük ihtimalle sokakta. Biz bu alkondan buna şahit olduk ve aradık polisi. Ve gayet açılmadı dahi 155 yani defalarca aramamıza rağmen. Yani ben de ee, o dönemde İzmir'de yaşıyordum. E, şehrin ortasında bir düğün esnasında havaya ateş açılmasıyla... Ee, polisin ilgilenmediğini ben bizzat Hı -hı. E, kendim yaşadım. Dolayısıyla seçiyor yani. Polisimiz seçici geçirgen bir polis yani. Kendi istediği konuların güvenliğini sağlıyor biraz. Gibi. Aynen. Ee, zaman zaman da şöyle bir durum var tabii ki. Emredilen konuların e, sıcak e, an, anlık emirler doğrultusunda ha. emirlerin e, olan başka doğrultusunda, bir o başka bir konu. Yani gezi hani, özellikle evet. gezi dönemini hatırlarsak o kadar yukarı çıktığımızda yani hani Adam diyor ki ben emir kuluyum hı hı. dolayısıyla bana ne emredilirse onu hı. yaparım diyor. Şimdi bunu polis memuru da diyor, emniyet genel müdürü de diyor, başbakan da diyor. O zaman her şey gidiyor Cumhurbaşkanı'na dayanıyor. Bir önceki dönem için bunu söyleyemeyeceğiz tabii orada Abdullah Gül tamamen etkisiz elemandı. Şu an için bunu söylüyorum. Yani her şeyi bir kişi emrediyor. Herkes de altına doğru emir kuluyum diye hiyerarşik olarak devam ediyor. Evet. Anayasa yes. nerede acaba? Ee, maalesef, maalesef. Anayasanın iğrençli yani değeri yok. Aslında bir bağlamda şu şekilleri düşünmek lazım. Belki de e, hani polis denir ya işte hani toplumu korumakla görevli e, kurum. Belki de korunması gerekenler biz değiliz. Belki de bizden ve bizim etkilerimizden başka odakları korumakla görevlidir polis. Belki de biz polisi yanlış anlıyoruz. Doğru olabilir. Doğru <gülüyor> yanlış yerlerde arıyoruz <gülüyor> evet, özgürlüğü, adaleti ve benzerlerini belki de yanlış yerlerde arıyoruz evet. o zaman biz buna biraz kafa yoralım evet. e, ufak bir şarkı arası verelim e, bu akşam Celebration bizimle yine özgür ve bağımsız müzik sahibi grup bu defa Amerika'dan bizlerle birlikte Amerika e, kökenli bir grup e, Celebration'a kulak verelim hem gruptan hem de sohbetimizden e, konulardan bahsetmeye devam ederiz Özgürlük ve Bağımsız Müziğin yer aldığı Korsan Kaset her Çarşamba saat 21'de Non Radyoda. korsan kaset kaldığı yerden Berk'le Serhat'la ve ben Başak'la devam ediyor. Ee, güncel konulardan konuşuyoruz. Aslında e, programımızın genel olarak içeriği e, geçen hafta da bahsetmiş olduğum gibi daha çok bağımsız müzik, özgür müzik, internet özgürlüğü ve bilgi e, özgürlüğü üzerine. Fakat bugün hazır bu kadar çok konu bir arada e, daha doğrusu konuk değil. Hepimiz e, sunucuyuz, programcıyız ama e, hepimiz bir araya aynı anda gelemiyoruz. Hazır bir araya gelmişken biraz da sohbet edelim istedik. O yüzden güncel konuları biraz e, işliyoruz. E, güncel gündemin, e, ülkenin gündemi üzerine konuşuyoruz bugün biraz daha. E, az önce de Valideba ve e, maden kaza, maden faciası üzerinden e, konuşmaya devam ettik. Evet, kaza değil. Kaza evet, değil. Yani Hep, şimdi um... ben Twitter'da Boğaziçi Muhalefet diye bir e, hesapta için Muhalefet hesabında şeyi gördüm. Yarın inşaat durdurulacak diye bilgi aldık diye. Umarım doğrudur. Yani son bir saat önce atmışlar bu tweet'i. Aldığımız bilgilere göre inşaat yarın durdurulacak direnenler her zaman kazanır demişler ama son saniyede çok şey değişiyor direnişlerde onu da unutmayalım. Evet gezide olduğu İrani. gibi defalarca ıı, durduruldu yeniden oldu iş makinelerinin hareketi yani vesaire. Yani benim aklımda hep şu soru geliyor. Valideba yeni gezi olur mu ya da kendi gezisini yaratır mı Valideba direnişi? Keşke öyle bir şey olsa ama Üzerinden bir yıl geçtikten sonra da Gezi'nin aslında O anki heyecanını ve Sıcaklığını koruyamadığını ben üzülerek Görmüştüm Umarım yeni bir validebağda Olması değil temennim bu enerjinin, bu e, karşı koyuşun devamlılığını Hı -hı. E, sağlaması. Sadece Validebağ üzerinden değil, Hı -hı. E, bu isyan eden kitlenin aslında e, tepki, tepkiselliğini e, her anlamda koruması. Sadece Validebağ'da için, Kobani için de aynı şey geçerli ya da e, maden faciası için de e, ve diğer e, facialar için de bu tepkiselliğin devam ettirmesi aslında temenni. Yani e, hayatın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı noktalarda insanların e, bireylerin refleks oluşturup e, kendi birliklerince ve e, şartların el verdiği ölçüde e, bir direniş göstermesi, bir refleks oluşturması ve kendi imzalarını e, bir şekilde toplumsal bir hareket bilerek veya örgütleyemeyerek e, bunun açıkçası e, ikisinin arasında çok da bir fark görmüyorum bir refleks ortaya koymak noktasında yani Özetle e, bu tarz şeylerin e, yani bu tarz toplumsal reflekslerin aslında e, herkese konuyla ilgilenip ilgilenmemesi önemli değil. Hepimize çok şey anlatması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı hı. Yani şimdi ben tekrar devamlı bakıyorum Gerçekten de mahallede bir karar alınmış Valide Bağda anladığım kadarıyla Twitter'dan yine okumaya devam ediyorum e, Mahkeme kararının e, uygulanmasını bekliyorlar Daha önce uygulanmamıştı Üsküdar Belediyesi tarafından Ve inşaat devam etmişti hı hı. Şimdi hesap değişik hesaplardan baktım e, ...farklı hesaplar aynı şeyi söylüyorlar. Yani yarın itibariyle polis alanı terk edecek... ...ve inşaat duracak... ...ama inşallah verilen sözler tutulur... ...şeklinde tweetler var son 10 dakika içerisinde. Bir gelişme olmuş anladığımız kadarıyla... ...sözler verilmiş. Umarım e, yeni bir geziye, yeni bir valdiva ihtiyaç olmadan olay çözülür... ...Yeşil'in adına. Yani aslına bakarsanız şimdi... E, ...geziyle karşılaştırmak olarak değil ama... E, ...deneyimi paylaşmak noktasında... E, mahkeme kararlarının aslında çok da bir şey ifade etmediğini pek, ço pek çok şeyin bu ülkede keyfek eder yaşandığı, e, daha önce gözlemledik ve aynı şeyin Validebağ'ın geleceği için e, bu şekilde olmayacağının bir garantisinin olmayışı gerçekten çok üzücü bir şey hı hı. E, bu tehlikenin devam etmesi üzücü bir şey mahkeme kararı bu şekilde sonuçlandı dendiğinde ben bunu duyduğumda rahatlayamam. gerçekten çok kötü bir şey bunun sebebi şu, yani e, biz ana, anayasayla yönetilen ve demokratik olduğu iddia edilen bir devlet olsak da her ne kadar e, aslında uygulamaya baktığımızda hakimlerin dahi, ben hukukçu olduğum için söylüyorum, hakimlerin dahi e, çok da anayasayı umursamadıklarını görebilirsiniz. Dolayısıyla anayasanın aslında biz helvasını yemedik ama çoktan ölmüş gibi duruyor şu anda anayasamız. Hani ne kadar beğenmesek de anayasada birçok hakkımız var. Onlar dahi şu anda korunmuyorlar. Yani bu noktada sanırım <gülüyor> e, hukukun yalnızca bir iktidar aracı. Tabii. Bir iktidara ait bir aygıt olduğunu e, kim söylemişti onu? Bakunin. Bakunin mi? Evet, evet. <gülüyor> Bakunin söylemişti değil mi? O hepimizin evet. aklımızdan Aynen. geçen cümleyi Aynen. Hukuk iktidarların fahişesidir demişti Bukun'un. Aynen. Evet. Ee, yani... Şimdi biz neye güveneceğiz? Veya de demin e, polis ve kolu kuvvetleri hakkında genel olarak söylediğimiz şeye getirirsek konuyu. Yani... E, Hukuk bir şeyleri düzenlemek için var. Ya, tabii. Polis Mesela... bir şeyleri korumak için var. Ama biz o odakta değiliz. Ya, hukuk zaten sadece şu anda araç olarak kullanılıyor. Yani hiç a, şeye gitmiyorum ideolojileri. Soma olayından sonra her zaman olduğu gibi Türkiye'de birileri ölünce bir şeyler yapılır ya. Bu bir klasiktir. Ben çocuktum 5 yaşındaydım. Bunu hatırlıyorum bakın. Yani geldik 35 yaşında 30 yıl geçmiş yine aynı şey. Birileri ölünce kanun yapılıyor bu ülkede. Somadan sonra torba yasada da madencilerin hakları iyileştirildi. Ne yapılmış? Asgari ücretin iki katı verilecektenmiş. Bu şimdi son fikirlerde işçileri zararına olmuş. Çünkü buradaki e, ikinci asgari ücret şeyini pay, paydasını payını e, servis ve yemeğe çıkararak patronlar ödettirmişler işçilere diye. Dolayısıyla birçok yer denetimden dolayı kapanmış buna rağmen iddialara göre işçiler onları zorla açtırmışlar neden? çünkü geçim sıkıntısı işsizlik korkusu artık ölüm korkusunu yenmiş durumda memlekette yani hukuk vesaire bunların hepsi boş şeyler adamın çalışacak para kazanacak hayatında evine ekmeğini götürecek başka hiçbir şey yok tarım yok sanayi yok çalıştığı bölgede tek bir kaderi var o 350 metreye inecek oranın içine girecek ilk günlük yemeyesini alacak yani. Ölmekten korkmuyor adam. Evine ekmek götürmemekten korkuyor artık. O noktaya gelmiş. Yani her şey aslında bir zincirleme. E, olaylar e, silsilesi. Düzenin içinde... E, bütün bunun içinde yani demokrasi, biz işte ifade özgürlüğünden bilgi özgürlüğünden bahsediyoruz ama işte olaya bu yönden baktığında hani adam dediğim gibi evine ekmek götürüyor. Bugün içerideki 18 kişiden bir tanesinin eşi doğurdu ve... E, İnşallah o insan çıkar ve o insan baba oldu ama işte evine ekmek götürmeye çalışırken bugün baba oldu. Gördüğünüz gibi yani mantık bu insanlara işte bu denetimsiz madenlere inmeyin demek kolay veya işte bu insanlara neden böyle yerlerde çalışıyorsunuz demek kolay ama bunlar bunlara mecbur bırakıldıkları için tarım arazileri yok edildiği için buralara. Mecburlar. Hı -hı. Yani e, zaten işçilere bir yaşam güvencesinden ziyade maaş güvencesinin verilmesi Aynen. ve evet. maaş güvencesi verilirken de işverenlerin hareket alanının kesinlikle kısıtlanmaması e, bence bize çok şey anlatmalı. Elbette. Zaten e, işçilerin önce normal ve olması gereken gelir kaynaklarının ellerinden alınıp sonra onlara... E, sözde bahşedilen fakat zorunlu kılındıkları gelir kaynaklarını yine göz önünde bulundursak dediğiniz gibi ve az önce dediğim gibi aslında her şey zincirleme bir e, olaylar e, silsilesi ve işin İlla böyle bir katliam Ya da facia olmasına gerek yok İnsanlar orada ölmedikleri sürece de Aslında insani şartlarda çalışmıyorlar Bu da evet, Sadece da canlarını kaybetmek gibi, torunlarda değil Torunlarda da aynı şey olmuştu evet. yani Ölünce farkına varılıyor evet. ama o insanlar zaten orada Hukuka aykırı bir şekilde Ve insanlığa aykırı bir şekilde çalışıyorlar Hı -hı. zaten Yani ölmek çalışmanın fıtratında var. Hani <gülüyor> doğru. Hepimiz iyi kötü çalışan <gülüyor> yani insanlarız. doğru derken ve... evet öyle bir şey vardı pardon. Yani <gülüyor> birçok birçok yorumcu bunu söylüyor. Enteresandır. Maden kazaları olmaya devam edecek. Ya yani ben buna yani... inanamıyorum. Yani ne demek maden kazaları olmaya devam edecek? Bu söz doğruysa bilimsel olarak bence madencilik bitirilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani bir insanın öleceğini bile bile bir şeye devam etmek yani. Yani ileride ölüm hepimizi dört koldan saracak. <gülüyor> evet. Yani sen hukukçusun, öleceksin. Ama işte yani... Başak, eceliyle be, ölme kavramı ölecek. var. Bir de... Pisi pisine yani, evet, ölme kavramı var. Hiçbir işin vardır. sonucu, yani. hiçbir mesleğin e, sonucu ve getirisi Hı. elbette ölüm olmamalı. Bu e, kot işçileri e, için de geçerli aynı şey. E, ya da Tabii. diğer kötü şartlarda çalışan tüm çalışanlar için Tabii geçerli. Canım. Hiçbir şeyin bedeli e, isterlerse Hı. bunun bedel e, karşılığı dünyanın... E, dünyayı versinler. Yani hiçbir maaş e, sonunda e, ölümü getirmeyi hak etmiyor. Mesle'yinden dolayı ölen zengin bir insan gördünüz mü? Maalesef. Çok, çok, çok param vardı. Yüreğim dayanmadı. <gülüyor> da. Farkı <gülüyor> Ölen insanların hepsinin ailelerine bakın. Alt gelirin alt geliri. Yani neden böyle? Veya bu hani Güneydoğu'da yaşanan e, savaştaki e, ölen askerlerin ailelerine bakın. <Gülüyor> Neden hep böyle? Neden hep dar gelirliin ailesi ölüyor? Neden hiç zenginin ailesi ölmüyor? Ben çok merak ediyorum. Zengin sen ölmüyorsun galiba. Öyle bir standart var yani. Yani bunu cevap. Böyle <gülüyor> <gülüyor> devlet... fark ettim yani. Ya, yalnız şöyle bir şey var şimdi hani devletin bu konuda hakkını yemeyelim. Yeniden önce de e, şey yaptım yani yeniden önce de size söylediğim gibi, ölmemiz için her türlü imkan bize sağlanıyor. <gülüyor> Kesinlikle evet. Yani B Başak neden hala inatla hayattasın? <gülüyor> evet ya. Neden henüz ölmedin? Çünkü şanslıyım. <gülüyor> Sizin gibi. <gülüyor> yani... Ve bizi dinleyenler gibi hala. Evet. Biz mış gibi yapan bir ülkeyiz ya. Yani. Mesela denetim kavramından hani hep çok konuşuruz ya her şeyde denetim. Yani gerçekten sertifika denen şeyler var böyle. insanlara böyle para karşılığı dağıtılıyor ve insanlar bir şeylerin eğitmeni oluyor, denetmeni oluyor, <gülüyor> uzmanı oluyor memlekette o sertifikalarla işte üç ayda dört ay ve bir yerler bir insanların can güvenliğinin olduğu veya insani yaşamasının için işte asgari koşullarının olması gereken yerler onların uzmanlığında oluyor. Onların verdikleri imzalarla bir yerler açılıyor, kapanıyor. Ve bu insanlar mış gibi yapılan eğitimlerle aldıkları sertifikalarla bunu götürüyorlar bu memlekette anladığım kadarıyla. Yani memlekette herkes her şeyi yapabiliyor ve gerçekten bir konuda uzman olup olmaman... Çok da önemli değil yani hata yaparsan düzeltirsin problem değil yani <gülüyor> e, tuzada tersane işi ölür somada madenci ölür e, yani evinde otururken ölebiliyorsun bu ülkede abi metroda giderken aynen evet, metroda giderken evet, ölüyorsun sabah işine giderken sadece metroya bindiğin için ölebiliyorsun işte yine her şeyi sonuca bağlamak isteyen ben olarak yine burada <gülüyor> şuna bağlayacağım ki burada yine bilginin ve özgürlüğün tekelde tutulması aslına bakarsanız yine şey tamam, mesela evet metro konusu ne oldu. Mesela benim merak ederim. Yani o konu ne oldu? o konunun soruşturması ne oldu? Hatırlarsanız o ama özür dilerim bölüyorum ama e, hayatını kaybeden kişinin babası çıkıp sonrasında ha, evet. e, bir açıklama yapmıştı. Aslında o konunun noktası bence babasının söyledikleriyle oldu. Ne demişti? E, tam ilahi. olarak hatırlamıyorum Hı, evet yani. ama takdir ilahi miydi? Ee, hak evet, etti. Ya da, ya, ya, ya da bu mümahide bir evet, şeydi. Evet yani o anlamda bir şey söyledi. Ee, kelimesi kelimesini hatırlamasak da. Ee, ve aslına bakarsan bence son noktayı babası koydu. Yani devamında şikayet olmayacaklarını söylediler. Benim bilgi özgürlüğünden anladığım şey şu. Şimdi hep konuşuyoruz. işte Somayı konuşuyoruz. Bir alev devam ediyor. Birkaç ay belki. İşte Gezi'yi konuşuyoruz. Validebağ'ı konuşuyoruz. Bütün bu konuların ne olduğunu, yıllar içerisinde neye evrildiğini, hem insani olarak hem hukuki olarak açılan soruşturmalar, mahkemeler falan gösteren böyle kronolojik siteler olsa, hani internet sitelerinden bahsediyorum şu anda veya app'ler olabilir. Buna yönelik çok güzel arayüzü olan çünkü app'ler var biliyorum. Böyle bir şey. Yani ben merak ediyorum. Mesela şu anda Gezi Parkı'nda hukuki durum ne? Ya da Gezi Parkı'nda kurulan dayanışmaların son insani durumu ne? Ne toplantılar yapıyorlar? Yani bunu bana aktif bugün nedir durum diye gösterebilecek ve bunu böyle bir e, belki e, interaktif bir şekilde anında değişen bir infografikle gösterebilecek bir site olsa çok iyi bunu algılamak isterim eksiklik ne? Arşiv eksikliğimiz var. Memlekette hafıza yok. Her şeyi sürekli unutma yönünde ilerliyoruz. Oluyor bitiyor. Oluyor bitiyor. Yenisi oluyor. Yenisi oluyor. Ve hatıra da biriktirmemize de bir şekilde mani oluyor. Onu da çok ne kadar gündem yoğun ki abi. Evet, istiyorum. Evet. Yani mesela bugün kullandım Marmara'yı ve şöyle bu yarı e, dikkatimi çekti. Fotoğraf ve video çekimi izne tabi. Ücretli ayrıca izin dediği sadece. Ben ben yalnızca izne tabi e, uyarısını ücretli, gördüm. Ücretli. Yani Marmaray'da çok güzel bir gün geçirsem <gülüyor> hani ben bu anımı ölümsüzleştiremeyeceğim. <gülüyor> yani yok, benim okay. benim Marmaray'da bir ünlüyle karşılaşma imkanım yok o zaman. Yani <gülüyor> beyefendi bir dakika yukarı gelir misiniz benimle diyemem insanlara yani. Valla Vallahi Marmaray'da şu da var. E, kayan yazılarda şey yazıyor. Marmaray'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir seçimmiş, bir rekabet varmış yani. yani Biz Marmara'yı tercih etmişiz gibi. Ya, ama şimdi kusura bakma da yani Asr'ın şeyi. E, projesi. Nasıl, projesi. Değil mi? Yani asrın, şeyi. Asrın, asr'ın projesi. Asr'ın projesi. <gülüyor> Bence de Asr'ın şeyi abi. Hayır, şimdi proje bilimi tam şey yapamayız. çünkü fotoğrafını çekip inceleme fırsatı mı oluyor? <gülüyor> Sadece tek seferlik bir deneyim o. Yaşanıyor ve bitiyor. Ee, belki... Mesela Marmara'yın sitesi var abi. Devletin yaptığı. Ben ilk günden beri bakıyorum... Bir tane jipek var. <gülüyor> bir tane jipek var yani. Hiçbir şey yok <gülüyor> sitede. Yani ben merak ediyorum bir TC vatandaşı olarak vergilerimle yapılmış Marmaray'ın işte kaç paraya mal olduğu, kaç vagon olduğu, detaylarını ama merak ediyorum. Görmek istiyorum böyle simülasyonunu falan Öyle Hemen şey hemen merak edip ben de marmaray.gov.tr'ye girdim. Yani değişmiş ama aslında bakarsan iletişim butonu, e, hava sıcaklığı, sefer bilgileri, sıcaklığı. yolcu <gülüyor> hizmetleri dahil birçok şey eklenmiş. Öyle Haritada mi? var. Aynı Hatta belki yani. şu an ben evet, gittiğini bile görebiliyoruzdur. Evet, evet. O klasik ee, şeydeki evet. diagramı koymuştur yani ilginç. Ee, Denizde yani, evet, gösteren... dedin ya ben bunu hani işte bir simülasyon yok, fotoğraf yok falan hmm. filan. Hmm. Bakın belediye sizi düşünmüş. Gerçek manada bu e, asrın projesini böyle. ...fotoğraftan, videodan falan görmene... ...mari olup... Öğrenelim. ...orada gidip yaşamını <gülüyor> sağlıyorlar aslında... Ne? ...o fotoğraf çekimi bence bu yüzden... Mesela, mesela üçüncü köprü konusunda aynı şeyi düşünüyorum... ...üçüncü köprü şu anda ne alemde mesela... ...ne yapıldı, nereye kadar gelindi... ...bunu gösteren bir site var mı? Yok... Tabii ki bunu gösteren bir site Ama Türkiye'nin <gülüyor> en büyük projesi veya üçüncü havalimanı... Ama ...açılış zamanında göreceksiniz... Ya açılış yani. zamanında. ...ne kadar ağaç katliamı oldu... Ne, ...nasıl bir doğal hayat tahribatı oldu... Ee, Kuzey Ormanları girişimi e, neler yapıyor mücadele için bunların hiçbirinden haberimiz olmuyor ama eminim açılış zamanında e, bütün billboardlarda her yerde bangır bangır evet. bunu duyacağız. Ama şunu mi? da demek istiyorum mesela Kuzey Ormanları savunması için de tweetler atıyoruz hesaplar açılıyor, insanlar takip ediyor, sürekli içerikler giriliyor kampanyalar yapılıyor ama birbirinin üstüne eklenen bir arşivimiz var mı acaba? Günlük olarak yani o ...gelişmeyi görebileceğimiz, kronolojik olarak sonradan dahil olup bakabileceğimiz ve... ...bir yerde bir problem görebileceğimiz ve de başarılı bir noktayı tespit edebileceğimiz bir arşiv oluşturuyor muyuz? Hayır, Hayır oluşturmuyoruz. oluşturmuyoruz. Ama çünkü Hiç... ülkemizde böyle bir şey yok. Sağlık biz için yani aynı yok. şey aynı. geçerli. İstatistik istiyorum. İstatistik ve arşivcilik maalesef yani bunu ülkede... Bunu biz yok. aktivistler de bir yapmıyoruz, onu demek sağlık istiyorum. Sağlık anlamında da bakacak olursak... E Sağlık anlamında da ne bir istatistiğimiz ne bir arşivimiz var ve buna rağmen bizim yasa dışı olarak ülkedeki birçok özel şirketin gönderdiği ve yine dediğim gibi yasa dışı olarak gönderdiği DNA örneklerimiz, bir haberimiz olmadan ki geçenlerde SGK'nın e, kişisel sağlık bilgilerimizi sattığına dair de bilgiler vardı. Fakat yurt dışında Türkiye'nin çok güzel sağlık istatistiği tutuluyor. Amerika'da çok güzel e, Türkiye'deki e, şeker hastalığı ya da tansiyon hastalığına dair çok güzel evet, istatistikler var. Evet, ben de buna var. denk geldim. Yani Türkiye İstatistik Kurumu ben hukukçu olduğum için diye söyleyeceğim. İşine yarayan yaramayan her şeyi kanununa dayanıp şirketlerden talep ediyor. Örneğin şirketlerin söylüyorum bunu şirketlerin müşterilerinin e-mail adreslerini bile istiyor istatistik tutacağım diye ve siz bu istatistik değil, değildir dediğinizde kabul etmiyor ve Türkiye'de doğru dürüst dediğin alanlarda gerçekten kamu yararı alanlarında hiç istatistik yokken ben de geçenlerde rastladım ona ve biraz eşeledim Türkiye hakkında çok süper çünkü adam dünyanın istatistini, çünkü adam dünyanın istatistiğini tutuyor, çünkü adam dünyayı kendi bahçesi olarak görmüş. Sonunda olduğu için bizim Sağlık Bakanlığının sattığı dediğin kişisel verileri. O yüzden... Evet, ya bireyler de satıyor bunu tabii ki ama. Ee, bu arada az önce e, bir şey gördüm Güncel Marmaray, e, Go. TR'de Marmaray'ın internet sitesinde kendimi kaybetmiştim ama <gülüyor> bir anda e, kendime gelip e, farklı bir tarafa baktığımda internette başka bir haber var. Şimdi özgürlükten ifade özgürlüğünden, bilgi özgürlüğünden bahsetmişken çok da iyi denk geldi aslında. E, Mahkeme üniversitede e, toplanmanın e, ve dergi dağıtmanın aslında bir ifade özgürlüğü olduğuna karar vermiş. E, buna hangi mahkeme karar verdi nasıl verdi e, böyle bir şeye verdiği için kime teşekkür etmeliyiz bilmiyorum aramızda bir hukukçu var ama buna mahkemenin karar vermediği sürece böyle bir hakkımız ve özgürlüğümüz olup olmadığını e, açıkçası merak ediyorum bir mahkeme kararı mı gerekiyor özgürlükler gerekmiyordu genelde ihlal edildiği için siz ihlal edilen hakkınıza geri kavuşmak için sürekli mahkemeye başlıyorsunuz de evet ya bu senin hakkında ve ihlal edilmiş He. demek zorunda kalıyor yani biz haklarımızı doğrudan doğruya kullanamadığımız için sürekli ihlal edildiği için mahkeme oyuyla kullanmak zorunda kalıyoruz. Anladım. O zaman teşekkür ediyoruz. Mahkemelere de teşekkürler. Teşekkürler. Yani bu konuda işte sürekli neye hakkımız var gerçekten bunu bu şekilde hatırlıyoruz. Ben bugün niye her şeyi iyi tarafından buluyorum acaba? <gülüyor> yani orada şey ifade özürlük kanalımda tekrar şunu söyleyeyim e, isterseniz. Hani e, bizde şöyle algılanıyor. Yani hiçbir şey eleştirmeyen e, böyle hani. Yüksek telden olmayan e, ifade açıklamaları sanki kabul görür ifade özgürlüğü çerçevesinde aslında öyle değil. Türkiye'nin hukuken de kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre e, toplumda e, büyük yankı uyandıran, kabul edilmeyen ve... E, insanlar tarafından şok edici bulunan ifade açıklamaları esasen ifade özgürlüğünün korumasına ihtiyaç duyan ifadelerdir ve bunlar ifade özgürlüğü kapsamında en çok korunurlar. Çünkü zaten normal ifade açıklamalarını yani herkesin kabul edeceği şeylerin böyle bir özgürlükten yararlanmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü onlar hiç şeye saldırıya uğramazlar. Dolayısıyla birçok kararında Toplumun çok karşıtı görüşte olan insanların ifadelerini bu özgürlük kapsamında değerlendirmiştir. Ve toplumda yarattığı şok yani devlet kendini öyle savunmuştur. Bu adam ifade özgürlüğünden yararlanamaz. Çünkü söylediği şeyler toplumda şok yarattığı insanlar bundan dolayı infiale geldi falan denmiştir. Ama Avrupa İnsan Hakları'nın bunu kabul etmemiştir. Şiddete insanları yöneltmediği sürece toplumu tamamen karşısına alabilir kişi ifade özgürlüğünü kullanırken. Bunda ifade özürle anlamında açıklamış oldum. İnsanlar çünkü birbirlerini veya devlete eleştirmekten korkuyorlar bu anlamda. Bizde haklarımız biraz daha bilmiş olduk bu sayede. bir de de. Hadi bakalım biliyoruz artık kullanalım biraz da. E, şimdi bu demin de bahsettiğimiz hani e, ülkedeki iş kazaları, <gülüyor> adı altında işlenen gizli kapaklı cinayetler. E, bu tarz şeyleri, e, bu tarz durumları daha doğrusu bu tarz durumların denetimini sağlayan hı hı. yalnızca 600 tane memur varmış e, ülkede yani 600 kişi e, yalnızca göstermelik olarak verilen e, hani eğitimlerin ne kadar gerçekç olup olmadığını de, ortamlarda e, başlarına bir şey gelmeyeceğinin güvencesini vermeye e, çalışıyor buna çabalıyor en azından 600 kişi var diye kendimizi avutabiliriz artık yapacak. Bugün senin pozitif bakış açından bakacak olursak biz de biraz. Yani ne denebilir ki tüm bunlara? Eklemek istediğiniz ufak şeyler yoksa bir ufak bir müzik arası verelim. Bu akşam Celebration bizimle. 2004 yılında Amerika'da kurulan ee, bir grup ve e, multi enstrümantal e, şarkılar yapan bir grup. Bu akşam bizlerle özgür müzik kapsamında e, ve biz e, Marmara'nın internet sitesine bakmaya devam ederek şu içinde bu şarkıyı dinlemeye e, başlayalım. Korsan kaset devam ediyor. Korsan kaset kaldığı yerden devam ediyor. Başak, Serhat ve Berk'le birlikte. E, özgür müzik ve özgür gündemden ziyade biraz daha ülkenin nabzını tutarak devam ediyoruz. E, gündemin nabzını daha doğrusu pardon. E, az önce... Nelerden bahsettik? Marmara'da Marmara yaptınlar. Valide işte şeyden bahsediyor aslında. İşte valide Evet. Ve Anladım. bu arada biz de güncel konuları taramaya devam ettik ee, arada. Yani burada olayın temeli şu: bilgi özgürlüğü derken aslında olaydan çok uzak diye bilgi özgürlüğü. Yani. Nerede maden kurulur, Türkiye'de kaç tane maden var, kaçı şu anda hukuka uygun falan filan... ...bu tür şeylerin hepsi bilgidir ve bunların hiçbiri sonuçta ortada yok. Bunlara ulaşmaya çalışıyor insan, bu bilgileri toparlamaya çalışıyor. Şimdi ona ilişkin bir şey gördüm. Mesela Konya'da kömür çıkartmak için tüm yeraltı sularını çekmek gerekiyor. Çünkü birçok açıklamada o vardı. Yani yeraltı suyu kavramı gerçekten Türkiye'deki madencilikte hiç düşünülmemiş bir kavram. Ki bunların hepsi bilgi. Dolayısıyla biz bunların hepsine ulaşmak ve hepsinden haberdar olmak konusunda çalışmayı aslında çalışıyoruz. Aslında bugün yine programdan önce konuştuğumuz şeyleri göze alırsak hani ülkenin olaylara, ülkedeki insanların olaylara yaklaşımından bahsediyorduk hatırlarsanız. Evet. Ee, yine bu da aynı şey. E, olaylara yaklaşım olarak. Yine Kobaneli ya da Suriyeli göçmenlerin ülkedeki e, kişilerce yaklaşımı. E, bizim yaklaşımımız maalesef bu. Yani genel olarak ülkenin yaklaşımı. E, bu işçisinden tut, tut e, üst sınıf yöneticisine kadar e, işimize gelmediği anda aslında bilgiyi araştırmak ya da bilginin peşine düşmek o kadar da umurumuzda, umurumuzda olmuyor. Gezi'de karşılaştığımız bu bilginin peşine düşmek, Twitter'da ya da diğer sosyal medyada doğru bilgiye ulaşmak her zaman bu kadar ihtiyaç duyduğumuz şeyler olmadığı için bu kadar da umurumuzda olmuyor aslına bakarsanız. Yani şöyle galiba yani biraz da şöyle bir sıkıntı var. Senin bilgin, benim bilgim diye insanlar konuyu ayırmışlar. Dolayısıyla herkes kendi cephesinden bakıyor. Yani bütün bir bilgiyi kucaklayacak bu bilgi kavramının tamamının ulaşılabilir kalmasını, herkesin ...herkes için, herkes tarafından üretilen bilginin ulaşılabilir kalmasını destekleyecek e, fikirler pek olmuyor. Biz bu anlamda kendimizi farklı görüyoruz örneğin. E, çünkü bize ait bir bilgi olduğunu düşünmüyoruz. Herkesin bilgisi olduğunu düşünüyoruz ve herkesin her türlü bilgiye ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, evet. Bir de yaşadığımız topraklarda öyle geliyor ki cehalet norm haline gelmiş. Normal olarak kabul edilen şey cehalet olmuş. O yüzden gerçekten çok büyük bir şeyle savaşıyoruz şu anda. Kesinlikle. Yani e, sansür de aslında e, yani demin söylediğim bir şeye bağlayacağım e, şimdiki açmak istediğim konuya evet. yani. E, doğru bilgiyi veya e, bir uzmanın bir konuda e, demin dediğim mesela işte bunu biz bilmiyoruz Hı -hı. diye. Bunu söyleyebilecek insanlar yok mu? Var. Neden söylemiyorlar? Bunun kanalı... Olursanız. Bunun kanalı neden yaratılmıyor? Ee, sansür, sansür ve da aslında daha da önemlisi bütün bunların, bütün bu bilgilerin ulaşılabilir ve elde edilebilir kılınmasını sağlayacak başka bir kavram daha var. Anonimlik. Hı hı. Bu bilgi e, uzmanlar tarafından anonim bir şekilde herhangi bir sansür mekanizmasının e, etki alanına girilmeksizin e, bize nasıl ulaştırılabilir yani mesela somut bir örnek abi. Somut bir örnek. E, Soma'da hı hı. Somada yaşanan maden faciasında. Hı hı, hı. Diyelim ki ben maden mühendisiyim. Biliyorum bir şeyi. Evet, yapılan çok büyük bir yanlış var. Hı hı, hı. Benim bunu insanlarla paylaşmak kendime yaptığım bir vicdani yaptırım. Hı hı. Kendime uygadığım bir vicdani hı hı. yaptırım. Hı hı. Ama korkuyorum. Evet yani işte burada anonimlik kavramı öne çıkıyor. Anonimlik de bir hak. Yani anonimlik demek e, anonim olmak istediğiniz yerde internet olabilir bu. Kim olduğunuz bilinmeden normal gerçek kimliğinizden kopmuş bir şekilde var olabilmeniz. Bunun bir hak olduğunu biz düşünüyor ve bunu savunuyoruz ve anayasaya da girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü normalde felsefik olarak baktığımızda anonimliği savunmuyoruz. Çünkü buna mecbur kalmak çok iğrenç bir şey ama yaşadığımız toplum gibi toplumlarda işte mahalle baskısı olan veya devletin hukuku araç haline getirdiği toplumlarda anonimliğe ihtiyaç duyuyoruz ki o dediğin şekildeki durumlarda gerçek bilgiyi ortaya koyabilelim. Çünkü gerçek bilgiyi askerdeki bir askerliğin yapan asker olarak veya bir şirketteki bir çalışan olarak devletteki bir memur olarak gördüğümüz hukuksuzluğu ortaya koyduğumuzda başımıza çok ciddi problemler gelebiliyor. Ve bu tür şeylere karşı hukuki mücadele şansımız da çok az. Dolayısıyla o yüzden anonim kalarak kendimiz olmadan orada şahsımızı temsil etmeden hesaplar kullanarak bu tür gerçek bilgileri yayabiliriz. Tabii ki o zaman bu tür e, altyapısı olmayan hesaplardan gelen bilgilerin insanlar tarafından nasıl kadar doğru kabul edilebileceği tartışması da ortaya çıkacak. Bunları işte e, kurulan e, güvenli ağlar vasıtasıyla internette araştırılabilecek güvenli ağlar vasıtasıyla gazetecilere ulaştırıp gazetecilerin e, işlemesi sağlanabilir. Aklıma gelenler bu, bunlar şu anda. Yani ya da e, herkesin anonim olduğunun bilindiği bir ortamda e, doğru bilginin yanlış bilgiden herhangi bir şekilde hani ayıklanabileceğine inanıyorum ben veya buna inanmak istiyorum. Bu biraz daha sanıyorum şeyle olacak. Yani ülkedeki e, sosyal medya kültürünün yerleşmesiyle olacak. Yani işte çok sansasyon yaratmaya müsait bir e, kullanıcı kitlesi var şu an ve e, onun ayıklandığı, e, tabii bu, bu onların e, kullanmaması anlamına gelmiyor ama e, onlar, onlardan daha izole ya da e, tabii ki onlarsız bir ortam düşünülemez ama e, bunu ayırt edebilecek kültürü birikimi artık edindikten sonra biz sosyal medyayı verimli kullanmayı öğrendikten sonra belki çok daha e, kolay olacaktır doğru bilgiye ulaşma e, yolu. Bizim sosyal medya kullanım, kullanmamız da internet kullanmamız da çok acayip. Yani gerçekten ...gelişmemiş ülkeler arasında... Hı hı. ...çok enteresan bir noktadayız... ...çünkü aşırı derecede kullanıyoruz... ...interneti... Ee, bir, ...çok bilinen internet sitelerinde... ...en çok e, kullanıcı sayısı olan... ...ülkelerin başında geliyoruz... ...ve diğer ülkelere baktığımızda... ...hepsi gelişmiş ülkeler... ...yani bence gelişmiş ülkeler en yukarıdayız... ...ama kullanımımız hep... ...retweet etmek, repost etmek... ...veya... YouTube e, klip videolarının altında dahi birbirimize küfretmekten ibaret kalıyor. Yani bir içerik üretmiyoruz. Aslında bilgi dahi üretmeyen bir toplumuz biz. Dolayısıyla gerçek bilgiden doğru bilgiden <gülüyor> önce biz bir şey üretmiyoruz ki internette aslında. <gülüyor> i̇şte bu az önce bahsettik ya cehalet ülkenin evet, kabul artık, gören tek norm şu anda. Evet iliklerimize işlemiş bir cehalet. Bu her anlamda giderildiği anda sosyal medya kültürü de o zaman Yerleştiği anda her şey daha güvenilir ve daha üretken bir hale gelecek umudumuzda tabii ki o yönde. <gülüyor> umudumuzu kaybetmeyin diyoruz. Evet. Yani. <gülüyor> bugün Berkim pozitifliğinden biraz nasibimizi <gülüyor> Aynen, alırsak umudumuzu yani kaybetmeyiz. Neslimizin dibine mi buldum yani şu anda? <gülüyor> <gülüyor> o zaman isterseniz biraz da kısıtlı zamanımız kaldı. Biraz daha müzik dinlemesine fırsat verelim dinleyenlerin. Sonra da geri dönüp toparlayıp artık veda ederiz bu haftalık. Let's <laughs> go. da korsan kaset kallı yerden e, size veda etmek üzere devam ediyor çünkü e, süremizin sonuna geldik sayılır. E, bu akşam üç kişiydik Berk ve Serhatla birlikteydik. E, güzel bir sohbet et sohbet yaptık onlarla birlikte e, ve hızlı geçti bence zaman. Evet, yani ben de anlamadım ben, nasıl geçti ben de e, anlamadım. Ee, o zaman önümüzdeki hafta e, sen karba yalnız başına olacaksın. Serhat'la birlikte olacağız. Serhat umuyoruz. Birlikte ee, ve belki de e, yine e, bir konukla birlikte e, birlikte olacağız. Sürpriz bir konuk değilim. Eğer olur da e, iptal ederse e, sürprizi kaçmasın, sürpriz Hı. olarak devam etsin <gülüyor> önümüzdeki haftalar için umuduyla. E, tabii bu sırada bize e, korsan kaset heşte ile, e, Twitter üzerinden ya da Facebook üzerinden ulaşabilir dinleyiciler. E, korsan Korsan Parti Twitter hesabını takip edip e, yine bize ulaşıp bizi takip edebilirler. E, ama dediğim gibi hafta içi de e, Korsan Kaset hashtag ile e, bizimle iletişime geçebilirler. E, sizin eklemek istediğiniz. Yani o bence e, programda hani bu bilginin özgürlüğü üzerine ve işte bu. E, sermayesiz müzikler üzerine, açık müzikler üzerine daha çok e, gideceğiz e, diğer programları düşünüyorum Hı -hı. ve gelecek olan o sürpriz konuklar da bu çerçevede olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. O yüzden şimdiden <gülüyor> kimler <gülüyor> olabileceğini düşünün birazcık. Yani belki e, dinleyicilerimiz de bize konu ve konuk <gülüyor> bağlamında e, katkıda bulunmak Hı -hı. veya fikir vermek isterler. Mutlaka. E, bunu da e, dinleyicilerimizden küçük bir rica ile <gülüyor> Hatırlatalım. hatırlatalım. Yine aynı korsan kasit kullanarak bize ulaşabilirler. Bu akşam e, yine bu bağımsız ve özgür müzikten e, özgür müzik örneklerinden e, Celebration bizlerleydi. Amerikalı e, 2004 yılında kurulmuş bir grup. E, yine onlarla e, veda etmeyeceğiz. Çünkü sanıyorum zamanımızı doldurduk. Haftaya yeni bir grupla onları tanıştıracağımız yeni bir isimle burada olacağız. Şimdiden e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Sadece özgün ve bağımsız müziğin yer aldığı Korsan Kaset her Çarşamba saat 21'de Nor Radyo'da.